50. Sohbet Dünya Gailelerinden Sıyırmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Şaban'ın 18. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Kendini düzeltmekle meşgul ol. Salih kişi olmaya bak. Dedikoduyu ve dünyevi hevesatı bırak. Elinden geldiğince dünyanın keder ve tasalarından sıyrıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlardı: Elinizden geldiğince dünyanın tasalarından sıyrılınız Ey dünyayı tanamayan kişi Eğer onun iç yüzünü bilseydin her şeyini ona verecek derecede talip olmazdın O öyle bir şeydir ki yüzüne gülerse ve bol bol dünyalığa kavuşursan seni zahmet ve sıkıntıya sokar eğer senden yüz çevirirse o zaman da dünyalığa kavuşamamanın ah vahını çekersin. Eğer aziz ve celil olan Allah'ı bilmiş olsaydın onunla başkalarını da bilirdin. Fakat sen onu bilmiyorsun. Onun Resullerini bilmiyorsun. Nebilerini bilmiyorsun. Evliya ermiş kullarını tanımıyorsun. Yazık sana. Bu dünyaya daha öncelere gelip geçen insanların başına gelenlerden öğüt almaz mısın, ders almaz mısın? Dünyanın tasalarından kurtulmaya bak, onun elbisesini çıkar, onun tasalarından kaç, nefsin elbisesini çıkar. İzzet ve Celal sahibi hakkın kapısına doğru yürü, nefsinden sıyrıldığın an Allah'ın gayri şeylerden sıyrılmış olursun. Eğer masiva Allah'tan gayrı şeyler nefse tabi iseler hemen nefsinden sıyrıl uzaklaş. İşte o zaman aziz ve celil olan Rabbini görürsün. Ona teslim ol. İşte o zaman selamete erdirilirsin. Onun yolunda mücadele et. Hakkın galip gelmesi için savaş. İşte o zaman hidayete erer doğru yolu bulursun. Ona şükür işte o zaman sana daha fazlasını verir. Kendini de diğer varlıkları da ona teslim et. Gerek kendi hakkında ve gerekse başkaları hakkında ona karşı çıkma. İtirazda bulunma. Allah dostları onun iradesinin yanında bir irade beyan etmezler. Onun iradesine teslim olurlar. Onun ihtiyarının yanında bir ihtiyarda kendileri israr etmezler bilakis onun ihtiyarı ve isteği ne ise ona boyun yerler kısmetlerini elde etme hususunda hariç davranmazlar başkalarının kısmetine göz dikmezler eğer dünya ve ahiret Allah dostlarının sohbetine iştirak etmek istersen gerek kelamdan gerek fiillerinden ve gerekse iradesinde ona itaat et boyun er. fakat şu anda ben onun aksini yaptığını görüyorum. Öyle ki gece gündüz onun emirlerine karşı gelmeyi ve onunla çekişmeyi adeta gelenek ve alışkanlık haline getirmiş. O sana şunu yap, şöyle hareket et diyor. Sen yapmıyorsun. Onun istediği gibi hareket etmiyorsun. Bilekis onun istediğinin aksini yapıyor. Onun isteğinin aksine hareket ediyoruz sanki o kul köle sende mabuz Subhanallah. Aziz ve celil olan Allah ne de hilm sahibi eğer o bu derece hilm sahibi olmasaydı kendini şu andaki durumunun tamamen tersi bir durumda görürdü fakat sonsuz hilm sahibi olan Allah sana her türlü nimetleri veriyor İçinde bulunduğun nankörce haller yüzünden seni mahrum bırakmıyor eğer felah kurtuluş istersen Allah'ın huzurunda ruhi ahlaki sükunet ve kemale ermen gerekir. Hem de zahiri ve batini sükunet ve kemale. Onun huzurunda ahlaki sükunetten hiç ayrılma. Suvi edep benim yanımda kalsın. Ben bunu bir genişlik ruhsat olarak kabul ederim. Allah'ın emirlerine yerine getir. Neylerinden uzak dur. Kadere Gönül rızasıyla boynu, zahirinde patını da onun huzurunda konuşmaktan ve uygunsuz söz harf etmekten koru. İşte o zaman dünya ve ahiret hayırlar görürsün. İnsanlardan bir şey isteme, bekleme. Zira hiç şüphe yok ki onlar acizlerdir, muhtaçlardır. Kendileri içinde, başkaları içinde ne bir zarara ne de bir faydaya maliktirler. Ne kendilerine zarar verebilirler ne de başkalarına. Ne kendilerine fayda getirebilirler ne de başkalarına. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ne ilerinden de kaçmak hususunda sabırlı. Vakti saati gelmeden bir şeyi hemen ondan istemeye kalkışma. İstediğini hemen vermezse ona cirmilik istinadında bulunma. Nail olamadığın şey hususunda onu itham etme. O size sizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Sana senden daha şefkatli, daha merhametlidir. İşte bunun içindir ki büyüklerden biri şöyle demiştir. Allah her işimizi görüyor. Bana yapacak ne kaldı ki? Sizin Allah'a teslim olmanız, ona itaat etmeniz lazımdır. Zira o sizin işinizi sizden daha iyi bilir. Sizin için hayırlı olan herhangi bir hususu size bilirdi. Esasen buna mecbur da değildir. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Olur ki bir şey hoşunuza gitmez. Fakat o sizin için hayırdır. Bir şeyi de seversiniz. Fakat o sizin için şerdir. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Ayet. Sizin bilmeyeceğiniz şeyleri yaratır. Nahl Suresi 8. Ayet. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir. İsra Suresi 85. Ayet. Allah'ın yoluna girmek isteyen önce nefsini terbiye etsin. Ahlakını güzelleştirsin. Nefs Güzel edepten yoksundur. Zira o daima kötüye meyyaldir. Aziz ve celil olan Allah'ın katında ne gibi ameller işlersin? Ona gidişinde halin nasıldır? Onun yolunda gidecek güzel bir ahlaka sahip misin değil misin? Nefsle mücadele et, savaş. Ta ki tatmin oluncaya, yola gelinceye kadar. Yola gelince onu al, Allah'ın kapısına götür. Riyazattan talim terbiyeden geçirmedikçe ve güzel bir edep sahibi yapmadıkça sakın ona uyma Allah'ın gerek mükafat vaadini gerekse ceza verme haberini kabul etmedikçe onun isteklerine muvafakat etme O kördür, dilsizdir, sağırdır, mecnundur, aziz ve celil olan Rabbini bilmemektedir O'na düşmandır eğer nefsin terbiyesi için yapılan mücahedeler devam ettirilirse bu devamlılık sebebiyle onun gözleri açılır. Dili konuşmaya, kulaklara işitmeye başlar. Deliliği, cehaleti ve Rabbini olan düşmanlığı zahir olur. Fakat bu neticeyi alabilmek için iplere yani bir takım bağlara ve elemanlara ihtiyaç vardır. Mücahedenin Saat be saat, gün be gün, sene be sene devam etmesi gerekir. Bu iş ayda bir günün bir saatine yapılacak bir mücadele olmaz. Nefsi açlık değniği ile dön. Hevai istek ve zevklerine mani ol. Hakkını gasp etme, ver. Ona bir takım yükler, vazifeler ve mükellefiyetler yükle. Onun kılıcından da bıçağından da korkma. Kılıcı tahtadan ibarettir, çelik kılıç değildir. O bol bol konuşur, istekte bulunur fakat iş yapmaz, yalan söyler. Doğru sözü yoktur, söz verir, vefası yoktur, sevgisi yoktur, devletsiz, saadetsiz bir parlayıştır. Onun ustası olan şeytanın bile halis müminler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. O bile hakiki müminleri Allah yolundan çıkaramaz. Nefs nasıl çıkarabilir ki? Sen şeytanın cennete girip de sırf kendi gücüyle Adem Aleyhisselam'ı oradan çıkardın sen O Ona o gücü gerçekte Allah vermiş ve kendisini bu işte sadece bir sebep yapmıştır. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasında o sadece bir sebeptir. Asıl kuvvet değildir. Ey kıt akıl. Seni düçar bıraktığı bela ve musibetlerden ötürü Allah'ın kapısından kaçma. Zira hiç şüphe yok ki o senin ihtiyacını, senin işini, senin menfaatini senden daha iyi bilir. Seni bir musibete düçar kıldıysa mutlaka bir faydası, bir hikmeti vardır. Sebepsiz ve hikmetsiz olarak seni asla bir musibete maruz bırakmaz. Allah seni bir musibete maruz bıraktığı zaman vakıru sabit kadem günahlarını hatırla çok çok istiğfar et tevbe et maruz kaldığın musibete karşı ondan sabır iste sebat iste ve onun huzurunda dur rahmetinin eteğine yapış o musibeti senden kaldırmasını talep et ona duçar olmandaki sebebi hikmetin beyanını iste eğer felah Kurtuluş istersen Allah'ın hükmünü ve ilmini bilen bir müşit şeyhin sohbetine katıl. O bilmediklerini sana öğretir, seni terbiye eder. Allah'a giden yolu sana gösterir. Müride behem hal bir kılavuz, bir delil lazımdır. Zira o öyle bir çöldedir ki orada akrepler, yılanlar, afetler var. Susuzluk vardır. Yırtıcı vahşi hayvanlar var. İşte kılavuz onu bu afetlerden sakındırır. Su bulunan yerleri gösterir. Meyveli ağaçların bulunduğu bölgelere götürür. Halbuki tek başına kılavuzsuz olduğu takdirde yırtıcı hayvanların, akreplerin, yılanların, afetlerin bulunduğu bölgelere düşer. Perişan olur, mahvolur. Ey dünya yolunda yolculuk eden kişi! Kafileden, kılavuzdan ve arkadaşlardan ayrılma. Aksi halde malın da rahatın da elinden gider. Sen ey ahiret yolunda sefer eden kişi, daima kılavuzla beraber ol. Kılavuzla birlikte bulun. Ta o seni varacağın yere ulaştırıncaya kadar. Yolda kılavuza yani mürşede hizmet et. Ona güzel bir edeble davran. Onun reyinden ayrılma. Böylece o sana hakikatleri öğretir, seni kendisine yaklaştırır. Sonra senin necabetini, sıdkını ve maharetini gördüğünden yolda senin naip olman için talepte bulunur. Böylece seni yolun emiri, yolcularında sultanı yapar. Seni gidilen yolda ve binilen vasıtalarda kendi yerine halife tayin eder. Nihayet gide gide seni peygamberinin huzuruna kadar getirir ona teslim eder. Seni ona yaklaştırır. Daha sonra senin kalplere, hallere ve manalara naip olmanı talep eder. Böylece sen izzet ve celal sahibi Allah ile kulları arasında sefir elçi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde hademe durumuna yükselirsin. Vazifen icabı olarak da kah halkın yanına gelir. Kah Allah'ın huzuruna gidersin. Fakat bütün bunlar öyle bir şeydir ki inzivaya çekilmekle ve hoş temenilerle olmaz. Bilakis sinelerde sabit bir şeyle olur. Sinelerdeki bu şeyin varlığını kişinin güzel amelleri tasdik eder. Milletlerin fertleri arasında zuhur eden Allah dostları milyonda bir denecek derecede az ve nadirdir. Onlar Aziz ve celil olan Allah'ın kelamını kalpleri ve mana yönleriyle dinlerler ve bu güzel sesi yani Allah'ın kelamını azalarının istediği salih amellerle tasdik ederler. Ey cahiller, ey bilgisizler, aziz ve celil olan Allah'a tevbe ediniz. Sıdıkların geniş ve düz yoluna dönünüz. Onların sözlerine, onların fiillerine tabi olunuz. Münafıkların gittikleri ara yollara sapmayınız. O münafıklar ki hep dünyaya talip olurlar. Ahiretten kaçarlar. Kendilerinden önceki salih kişilerin üzerinde gittikleri hak yolu terk ederler. Aziz ve celil olan Allah'ın düz ve geniş yolunu terk ederler. O münafıklar ki sağa sola ve geriye giderler. Hep tembellerin yoluna talip olurlar. İzzet ve Celal sahibi Hakk'a giden düz ve geniş yolda yırmazlar Ey o, dünyada kendileriyle sırf dünya için arkadaşlık ve dostluk ettiğin Şu kişileri yarın göremeyeceksin Aranız ayrılacak kötü dost ahbap ve arkadaşlarınla aran nasıl ayrılmasın ki Sen onlarla Allah için değil Allah'tan başka şeyler için dostluk ettin eğer insanlarla mutlaka dostluk, arkadaşlık ve ahbaplık etmen gerekiyorsa, ileri derecede takva sahibi, zahit, arif, ilmi ile amin, yalnız Allah'ın rızasını isteyen ve Allah'ın nazarında itibarı olan kişilerle dostluk ve arkadaşlık et. Öyle bir kişiyle dostluk, arkadaşlık ve ahbaplık et ki, 1- Seni fanilerden ve fanilere bağlanmaktan uzaklaştırıp, İzzet ve Celal sahibi Allah'a yakınlaştırsın. 2- Seni dalaletten kurtarsın. Dost doğru ve düz yola koysun. 3- Gözlerini dünyaya kapattırsın. Dünyaya kul köle olmaktan kurtarsın. Ahirete açtırsın. 4- Senin önünden dünya tabaklarını uzaklaştırsın. Onun yerine ahiret tabaklarını koysun. 5- Seni esaretten kurtarsın hürriyete kavuştursun 6. seni yılanların, akreplerin yırtıcı vahşi hayvanların arasından kurtarsın ve emniyet, rahat ve huzura kavuştursun işte bu vasıflardaki kişiyle dostluk, arkadaşlık ve ahbaplık et onun sözlerine karşı sabırlı ol emrettiğini tut, men ettiğinden sakın, hiç şüphe yok ki Böyle hareket ettiğin takdirde hemen faydasını görürsün. Üstelik şecaat ve cesaretin en büyüğü bir anlık bir sabırdan ibarettir. Durduğun yerde sana hiçbir şey gelmez. Senin behemal bir gayret sahibi olman ve bir şeyler yapman gerekir. Sen alet ve edavatını kaptığın gibi hemen iş kapısına koş. Zira hiç şüphe yok ki yaptığın iş nispetinde muamele göreceksin. Sebeplerin hakkını ver. Esbaba teveccühle ihmal etme. Allah'a tevekkül et. Amel kapısındadır. Yani amelleri asla ihmal etme. Eğer alet ve edevatı elinden alırlarsa seni çağırmazlarsa yerinden ayrılma. Ta seni işe çağıracak birisinin çıkmasından ümidini kesinceye kadar orada dur. Ümit kestiğin anda ise kendini tevekkül denizine al. Böylece Böylece ile müsebbibi bir arada cem etmiş olursun. Muallim mürşidinin huzurunda edepli ol. Az konuş, çok dinle. Zira böyle yapmak senin öğrenmene ve mürşidinin kalbine yakınlaşmana ve sebep olur. Güzel edep seni mürşidine yakınlaştırır. Kötü edep ise uzaklaştırır. Sen Ediplere yani yüksek edep sahibi kişilerle düşüp kalkmadıkça nasıl güzel edep sahibi olabilirsin ki? Sen muallim mürşidini tasvip etmiyor ve onun hakkında hüsnü zan beslemiyorsan hakkın yolunu ondan nasıl öğrenebilirsin ki?